İbn-i Sirin, rahmetullahi aleyh, ''Uzlet, ibadettir.'' buyurdu. Birisi, Davud-u ''Dünyadan sakın, ölünceye kadar da bundan vazgeçme. İnsanlardan, arslandan kaçar gibi kaç.'' dedi. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, ''Tevrat'ta yazılıdır. Kanaat eden kimseye muhtaç olmaz.''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 Uzletin fayda ve zararını bilmemiz icap eder. Uzletin faydaları: bir, zikir ve fikir için boş vakit bulmaktır. Çünkü ibadetlerin en büyüğü, melekuttta, gökte ve yerde, Allahü Teala'nın yarattıklarındaki akıllara durgunluk veren incelikleri düşünmekle, dünya ve ahiretteki Allahü Teala'nın sırlarını bilmektir.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 yanına gitti. Üveys ona "Niçin geldin?" dedi. "Her bin hayyan senin yanında rahatlamak için geldim." dedi. Üveys "Allahü Teala'yı tanıyıp da ondan başkasıyla rahatlanan kimse tanımıyorum." buyurdu. "Fudeyl bin İyad buyuruyor ki: Gece olunca kalbime bir sevinç düşer. Sabaha kadar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 Rahmetullahi aley, yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudail ona niçin geldin diye sordu. O kimse sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim dedi. Bu cevap üzerine Fudail Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip.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 Allahü Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım dedi. Muhammed bin Vasiye nasılsınız dediklerinde her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur dedi. Hamidilifafa nasılsınız dediklerinde uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan karanlık kabre girip arkadaşı olmayan.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 sen şundan hafız ve mütteki olamazsın der. Cahillere iki şey lazımdır. Biri alimde bir kusur görürlerse, onun ilmi günahına kefaret'tir demelidir. Çünkü ilim büyük şefahatçidir. Câhilinse ilmi yoktur. Amel etmek isteyince neye başvuracak, kime dayanacaktır. Diğeri de alimin haram yemek fenadır bilgisi. Cahinin zina ve içki içmenin fenalığını bilmesi gibidir. Şarap içmenin zina etmenin haram olduğunu bilen herkes bir cahinin şarap içmesini örnek alıp şarap içmeye cesaret edemediği gibi bir alimin de haram yediğini gören onu örnek alamaz. Harama el uzatanlardan çoğu da alim ismi altında bu işi yaparlar. Halbuki.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 Arzuya, hırsa tabidir. Böylece tamağa uyan, aşağı olur. Bu sebepten Allahü Teala, Taha Suresi 131. ayetinde, Kafirlerden bir kısmına, dünya hayatının zineti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma.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 Mü'minlerin emiri hazret Ali radıyallahu birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. ''Bu, beni tanıyınız.'' diyor, buyurdu. Bir kimse hazret Ömer'den radıyallahu sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse ''Nasihat vermeyi yasaklıyor musun?'' dedi. Hz. Ömer, ''Evet, korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki, Süreyya yıldız kümesine çıkarsın.'' buyurdu. Rabia-yı Adevîye, süfyan Sevriye, ''Dünyayı sevmeseydin iyi bir insan olurdun.'' dedi. süfyan Sevri, ''Dünya nedir?'' diye sordu. Rabia-yı Adevîye, ''Hadis bildirmeyi seviyorsun.'' dedi.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 Hangi alimi görürlerse dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allahü Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zanla yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi alim kendine lazım olanı bilsin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 Allah Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa inzivat bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat marifet ve ünsiyettir. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahhede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır.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 Dostu ve müridi der ki, kendini insanların gözünden düşürmek için melami yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyinde zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil dine bağlamak lazımdır. Sehle Tüsteri talebesine bir işi yapmasına emretti. Talebe, insanlardan korkarım yapamam dedi.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 Ebu Muhammed Ceriri rahmetullahi Aleyh bir iş icabı dışarı çıktığın zaman insanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahhiti Yani, rahmetullahi Aleyh uzlet haline sabırla devam etmek Allahü Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muazir Aziz, rahmetullahi Aleyh bir kimsenin